Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi. Allah onları en iyi bilendir.